Hazreti Hüseyin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sakın Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüler zannetme Onlar bilakis diridirler Rableri katında onlar rızklanmaktadırlar Allah'ın karşılıksız ihsanından kendilerine verdikleriyle ...sevinç ve mutluluk üzeredirler. Ve henüz kendilerine... ...katılmamış bulunan... ...dünyadaki yakınlarına... ...şöyle bir müjde iletmek istemektedirler. Artık onlar için... ...hiçbir korku yoktur. Ve artık onlar... ...asla üzülmeyeceklerdir. Allah'ın yüce Resulü selam olsun ona. Buyuruyor ki... ...Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Müminlerin emiri... ...Adil Önder Hazreti Ömer... ...Allah ondan razı olsun... Halifeliği sırasında oğlu Abdullah'a bir gün şöyle buyurdu. Oğlum, Hasan ve Hüseyin'e niçin senden daha fazla iltifat ve ikramda bulunduğumu anlamak istersen, iyi bilesin ki Resulullah katında Ömer senden daha sevgili, onların babası da senin babandan daha kıymetli." Büyük müştehit İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir gün Küfe Mescidi'nin minberinden bütün Müslümanlara şöyle hitap etti. Ey cemaat! İyi bilin ki Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Resulullah Aleyhisselam Efendimizin ehli beytini sevmekse ehli sünnet vel cemaatin şiarıdır. Yüce Allah'ın bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği resul Ekrem Aleyhisselam Efendimizin bu fani dünyayı bırakıp en yüce dost diye andığı ve sevdiği Mevlasına kavuşmasının üzerinden tam yarım asır geçmiştir. İslam takviminin başlangıcı olan şanlı hicretin 60. yılına girilmiştir. Artık nurun kaynağı olan insan dünyada yoktur. Merhametiyle Kur'an ve sünnete bağlılığıyla ümmetin yolunu aydınlatan Ebubekir Bekir Sıddık, adaletiyle ve derin siyasetiyle İslam milletini gözetip koruyan Yücelten ömer el Faruk, engin şefkatiyle bütün Müslümanları bir baba gibi kucaklayan Hazreti Osman, büyük ilmi ve hikmeti kendisiyle savaşanları bile affeden Müsamaha ve Keremiyle Ali Mürteza, ve büyük sahabilerin çoğu Allah hepsinden razı olsun birer birer bu alemi bırakıp sonsuzluk yurduna göç etmiş bulunuyorlardı Müslümanlar kelimenin tam anlamıyla öksüz kalmışlar. bunun yanı sıra hudutları son derece genişleyen zenginleşen dünya serveti denen büyük beladan çok ağır şekilde nasibini alan İslam dünyası inanç planında olmasa bile yaşantı planında yüce peygamberin çizgisinden bir hayli uzaklaşmış bulunuyordu. O şerefli çizgiden hiç mi hiç taviz vermeyen azınlıkta kalan Müslümanları ancak iki şeyden biri bekliyor: Ya uzlete çekilip, garip yaşayıp, garip ölmek veya şehitler sultanı Mübarek Hüseyin gibi bile bile acı neticeyi önceden gördüğü halde göz kırpmadan ölüme kucak açma. Ölmek. Allah yolunda bile bile seve seve ölmek, insanlık için seçilmiş hayırlı ümmetin bugünlerini kurtarmasa bile yarınlarına iman ve sadakatin, takva ve adaletin unutulmaz bir numunesini takdim etmek için ölmek. Takvimler altıncı hicret yılının Receb ayını gösteriyordu. Artık geride kalan sadece asri i değildi. Dört halife döneminin kemal ve adaletine asla ulaşamasa bile, eksikleri ve hataları bulunmakla beraber, kısmen İslami bir irade olan Muaviye dönemi de kapanmış bulunuyordu. Hz. Muaviye, vefat edeceği zaman oğlu Yezidi yanına çağırtarak, ona son vecizi bir vasiyet olarak şunları söylemişti: Oğlum, bırakdılar Hüseyin bin Ali'yi ayaklandırmadan durmazlar. Eğer o senin üzerine yürür de sen ona galip gelirsen onu affet. Ona ikramda bulun. Ona karşı akrabalık küst. Kendisine yumuşak dağılır. Acaba bu nasihat tutulacak mıydı? Babasının ölümü üzerine canilerin ve zalimlerin en alçağı olan Yezid, Şam'da halifeliğini ilan etti. Valilere emirnameler göndererek her taraftan kendisine biat istemeye başladı. Medine'de umumi biat temin edilememişti. Bir emirname de Medine'ye geldi. Medine valisi Yezid'in amcaoğlu Velid'ti. Yezid Ömer'in oğlu Abdullah, Sübeyrin oğlu Abdullah ve Ali'nin oğlu Hüseyin'den ne yapıp yapıp biat almama emretiyor. Ne dersin Mervan? Bu işi nasıl yaparız? Şimdi yetki ve güç sendedir. Üçünü de getirt Yezid'e biat ettir. İtaat etmezlerse boyunlarını vuruver. Ne kadar kolay. Kim söylerse söylesin bu ifade fahşettir. Ömer'in oğlu savaşı sevmez. Hilafet kendisine teklif edilmedikçe davasına kalkışmaz. Fakat Zübeyir'in oğlu ile Hüseyin Yezide biraz zor biat ederler. Öyleyse ikisini ayrı ayrı çağırıp biat etmelerini isteyelim. Abdullah ile Hüseyin'i çağırın. Hazreti Hüseyin azatlı köleleriyle oğullarından bazılarını yanına alarak vali konağına geldi. Hazreti Hüseyin selam verdi ve latife etti. Ey Mervan da buradaymış. Ne güzel. Akrabayla ilgilenmek, görüşüp konuşmak ilgisizlikten hayırlıdır. Barışık olmak, düşman olmaktan iyidir. Şimdi siz bir araya geldiğinize göre herhalde Allah aranızı düzeltmiştir. İkisi de cevap vermediler, sustular. Seni çağırmamın sebebi... Biliyorsun müminlerin emiri Muaviye vefat etti. Allah Muaviye'ye rahmet etsin. Yezide biat etmen gerekiyor. Müslümanlar seni çok sever. Benim mevkiimde bir adam gizli olarak biat etmez. Herkes biat etmeye çağrıldığı zaman ben de aralarında olacağım. Zaten halkın önünde açıklamadıkça bu biata sen de razı olmasın. Halk toplandığı zaman bizi de çağır. Peki şimdi evine dön. Halk biat için toplandığı zaman sen de gelir onlarla birlikte biat edersin. Şimdi onu kaçırırsan bir daha tutamazsın. Onunla çarpışmak zorunda kalırsın. Şimdi elindeyken yakala hapset onu. Ya hemen biat eder ya da boynunu vur ver. Ey mor suratlı adamın oğlu. Vallahi sen alçaklaştın. Benim boynumu vurmaya ne senin ne de onun gücü yeter. Ah Velid, sözümü dinlemedin. Bir daha bu fırsatı eline geçiremezsin. Yazıklar olsun sana. Vallahi bütün dünya mülkü bana verirse Hüseyin'i katledemem. Yarın Allah huzurunda Hüseyin'in kanının hesabını vermek çok yaman olur. Zor mu zor olur. Bu işi yapmamanın sorumluluğunu ona tercih ederim. Hz. Hüseyin, Yezid'in ümmetin serbest iradesiyle seçilmediğini vurguluyordu. Otoritenin gücü Yezid lehine kullanılmamış, adil şartlar içinde seçime gidilmiş olsaydı, Yezid'in hilafet makamına geçmesi imkan dışıydı. Yezid'in yönetimindeki eğilimi ve zora ve zulme başvurma yönündeydi. Valiler, danışmanlar, yüksek rütbeli subaylar üst tabaka şahsi amaçlar peşinde koşuyorlardı. İslam'ın yerleştirdiği ilk berrak dönemdeki ideal kaybolunca, Yalnız ve yalnız bencillik putları, dünyevi iktidar olma şehveti debdebe ve tantana kalmıştı ortada. Hazreti Hüseyin bunlardan uzaktı. İslam'ı savunuyor, İslam dışı hiçbir öneriyi kabul etmek istemiyordu. Bu arada Abdullah bin Zübeyir bir fırsatını bulup Mekke'ye kaçar ve Beytullah'a iltica ettiğini açıklar. Hz. Hüseyin, kardeşi Muhammed bin Hanefiye ile istişare eder. Şu cevabı alır. Ey kardeşim, sen bana halkın en sevgilisi ve şereflisisin. Mervan seni gezide biadettirmek ettirmek için zorlayacaktır. Sen şehirlerden uzak dur. Seni sevenler yanında toplanıp biadederlerse ederlerse, Allah'a şükret. Şayet halk senden başkasının yanında toplanır. Ona biyayet ederse... ...bundan senin ne dinin... ...ne insanlığın... ...ne de faziletin eksilir. Şundan korkuyorum. Sen şehirlerden birine varırsın. Halk senin hakkında anlaşmazlığa düşerek çarpışır... ...ve bunun zararı sana dokunur. Boş yere kanını dökerler. Ev halkını zelil ve perişan ederler. Peki... Nereye gideyim kardeşim? Sen Mekke'ye git. Rahat olamazsan Yemen'e git. Orada da sükunet ve rahat bulamazsan dağ başlarına çık. Halkın işlerinin nereye varacağını bekle. Böylece Hz Hüseyin, Recep ayının bitmesine iki gece kala, karanlık çökünce ev halkını da alarak Mekke yollarına düşer. Olay bütün İslam dünyasında duyulur. küfeliler Hazreti Hüseyin'e pek çok elçi ve mektuplar gönderirler. küfelilerin bu ısrarına bir anlam veremiyorum. İşte bir mektup daha. Şöyle yazmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi her taraf yeşerdi, meyveler yetişti, kuyuların suyu çoğaldı. İstediğin zaman gel. Senin için askerler, yardımcılar hazırlanmıştır. Selam. Küfe'deki kabile reisleri bunlar. Çok ısrarla davet ediyorlar. Müslim. Buyurun efendim. Sevgili amcam oğlu. Seni Küfe'ye göndersem. Bu davetlerin aslını esasını gidip öğrensen, Belki Küfe İslam'ın aslını savunabileceğimiz bir vatan olur. Ne dersin? Hemen hazırlanır gidelim. Duruma göre sen de gelirsin. Hadi Allah yardımcınız. Müslim Kufe'ye vardığında 30 bine yakın halk Hz. Hüseyin için biatlerini bildirirler. Bazı Küfelilerse vali Numan'ı Yazide şikayet ettiler. Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad Kufe valiliğine de tayin edildi. Kufe'ye gelir gelmez Hz. Hüseyin taraftarları dağıldı. ...Müslim idam edildi. Kufe'de bunlar olurken... ...Mekke'de yol hazırlığı vardı. Müslim'in ilk mektupları... ...oldukça ümit vericiydi. Kısmet olursa... ...yarın yola çıkarız. Hazırlığımız tamam olmak üzere. Ey Abdullah... ...ey Ömer'in oğlu... ...bir şey mi söylemek istiyorsun? Meydana çıkmasan... Allahu Teala... ...Resulullah'ı... ...dünya ile... Ahiret arasında muhayyer kıldığında o ahireti seçti. Sen de ondan bir parçasın. Haklısın Abdullah, haklısın. Allah için İslam'ı savunmak gerekmez mi? Söyleyecek başka sözüm kalmadı. Allah yardımcınız olsun. Ey amcam oğlu. Buyur İbni Abbas, sen de mi gitmemize karşısın? Senin için Küfe ahalisinden korkarım. Onlara güvenilmez. Ne olur burada kal. İlle gideceğim dersen Yemen'e git. Yemen'de babana bağlı olanlar çoktur. Kalaları ve mevkileri elverişlidir. Kufelilerin babana ve abin Hasan'a yaptıklarını unuttun mu? Bu kadar ısrar ediyorlar. Davete icabet etmemek olmaz. O zaman hiç olmazsa aileni ve çocuklarını götürme. Osman gibi çoluk çocuğunun gözleri önünde öldürüleceğinden korkuyorum. Bu işi niçin bu kadar büyüttüğünüzü anlayamıyorum. Senin Mekke'den çıkan ...Abdullah bin Zübeyir'in işine yarar. Çünkü sen buradayken ona... ...kimse itibar etmez. Bana engel olmayınız. Resul-i rüyamda gördüm. Onun emrini yerine getiriyorum. Bu ifade karşısında... ...akan sular dururdu. Hicretin... ...altmışıncı yılıydı. Zilhicce ayının sekizi. Hazreti Hüseyin... ...maiyetiyle birlikte... ...Mekke'den Kufe'ye hareket etti. Esselamu aleyküm ey Ferazlak. Nereden geliyorsun? Ve aleyküm selam. Börak'tan geliyorum. Börak halkını geride ne halde bıraktın? Kalpleri kuşkusuz sinirlidir. Ama kılıçlarını sana karşı çekeceklerdir. Kılıçları... Yezid'le birlikte sana karşı çevrilmiştir Hüküm Allah'ındır O dileğini yapar Doğru söyledim Emir Allah'ındır Başımıza gelecek olan hoşumuza giderse Nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz O şükredenlere yardımcıdır Başka türlü olursa Niyet ve maksadı hak Takvası da teneşir tahtası olan kişi Taşkınlık etmez Hazreti Hüseyin'in Müslim'in idam edildiğinden haberi yoktur Abdullah İbn Abbas, Yezid'e gönderdiği mektubunda açıkladığına göre, Hz. Hüseyin'in Kufe'ye davet edilişinde Yezid'in de parmağı vardır. Akabe Vadisi'nde bir adam aras gelirler. Allah aşkına geri dön ey Hüseyin. Zira mızrakların sivri ucuna ve kılıçların keskin ağzına doğru gidiyorsun. Söylediğin bana gizli değildir. Allah'ın dediği olur. Müslim'i katlettiler. Ubeydullah bin Ziyad, Halkı sindirdi. hediyelerde dağıtarak sana karşı ordu topladı. Hürbin Zizit komutasında bir birlik seni karşılamak için küfeden ayrıldı. Neredeyse karşılaşırsınız. Kazaya rıza göstermek müminin şanındandır. Arkadaşlarım, dostlarım, durumu bütün açıklığıyla siz öğrendiniz. Benimle gelmeye mecbur değilsiniz. İsteyen dönebilir, istediği yere gidebilir. Gidenlere katiyen kırılmam. Müslümin kardeşleri dönmeyeceklerini bildirdiler. Çevreden katılanlar ayrıldı. Hazreti Hüseyin'in aile efradı ve yakınları yanında kaldı. Ülbin Yazit ordusu ile üzerimize geliyor. Bin kişi kadar varlar. Sıra dellen yerde onlarla karşılaşabiliriz. İşte karşıdalar. Yanlarına gidelim. Ey kufeliler. Eğer takvaya sarılır ve haklı olanı desteklerseniz Allah razı etmiş olursunuz. Biz peygamber ailesi çocuklarının hilafet iddiası başkalarınınkinden daha kuvvetlidir. Onlar size zulmediyorlar. Eğer bizden hoşlanmıyor ve hakkımızı vermek istemiyorsanız... ...eğer bana gönderdiğiniz mektuplarla ve elçilerle verdiğiniz sözden caymışsanız... ...geri dönüp gitmeye hazırım. Benim böyle bir davetten haberim yok. Sizi Kufe'ye, i̇bn Ziyad'ın huzuruna götürünceye kadar takip etmek zorundayım. Ey insanlar... Hazreti peygamber buyuruyor ki kim ki zulmeden ve ilahi hududu aşan Allah'a verdiği sözden dönen ve peygamberin sünnetini hiçe sayıp insanlar üzerinde zorla hükmünü yürüten bir yönetici rastlar söz ve işleriyle ona karşı çıkmazsa Allah ahirette ona iyi bir hayat nasip etmeyecektir. Bakın onlar şeytanın peşinden gidip Allah'ın hükümlerine karşı çıkıyorlar. Bozulma baş gösterdi. Allah'ın koyduğu hududu çiğniyorlar. Gayrimeşru yollarla servet ediniyorlar. Yalana hakikat elbisesi giydiriyorlar. Ben onları sapıklıktan alıkoyup doğruya ve adalete götürmek istiyorum. Bir sürü mektup ve gönderdiğiniz elçilerle bana biat edeceğinizi söylediniz. Bana ihanet etmeyeceğinize, düşmanlarıma beni bırakmayacağınıza and içmiştiniz. Yeğenim Müslüme verdiğiniz sözde durmadınız. Şimdi de bana karşı döneklik ediyorsunuz. Kim sözüden dönerse kendi zararına döner. İnşallah Allah beni yakında elinizden kurtarır. Geriye dönemezsiniz. Engel olmak durumundayım. Ancak Kufi'ye gidebilirsiniz o kadar. Ölüm bundan daha iyidir. Olup bitenleri görüyorsunuz. Dünyanın rengi değişti. Kötü gidişi önleyebilecek kimse kalmadı. Zaman her müminin... Allah uğruna hakkı savunacağı zamandır Şehit olmak istiyorum Zalimlerle bir arada yaşamak Zulmün ta kendisidir Eğer karşı gelirsen seni öldürmek zorunda kalabilirim Emir böyle Beni ölümle mi korkutuyorsun Zulüm zirveye çıkmış Sizse beni öldürmek istiyorsunuz öyle mi Bir savaşta kardeşinin tehditlerine cevap veren Sahabi şöyle demişti Geliyorum Niyeti Allah yolunda olup İslam uğruna cihad ettikçe... ...cesur bir kimse için ölüm... ...yenilgi değildir. Sursa'dan dört atlı geldi. Neredeler? Yanınıza getirdim. Küfede durum nasıl? Gerçekten bizi öldürmeye kararlılar mı? İleri gelenler... Çok rüşvet alıp çuvallarını doldurdular. Senin karşına geçtiler. Diğer halkın kalbi seninle ama yarın kılıçlarını senin üzerine çevirebilirler. Dönseniz iyi olur. Dönmek artık mümkün değil. Benim adım Tarma Bin Allah'a yemin ederim ki küfede kimse senin yanında değil. Halk üzerine saldırırsa ölüm senin için kaçınılmaz olabilir. Küfe dışında kalabalık bir ordu seni bekliyor. Bir tek kişiye karşı savaşmak için toplanmışlar. Hüseyin, istersen benimle gel. Seni kendi köyüme, dağıma götüreyim. On gün içinde Tay kabilesinden 20 bin güçlü adam seni korumaya başlar. Onlar uyanık olduğu sürece kimse sana yan bakmaya bile cüret edemez. Allah niyetini kabul etsin, karşılığını versin. Beraberimdeki insanlarla ahdim var. Onların yanından ayrılamam. Hem kimse düşmanlarımız aramızdaki anlaşmazlığın nasıl sona ereceğini kestiremez. Ertesi gün Hazreti Hüseyin atına binerek savunma için stratejik noktalara adamlarını yerleştirdi. Hür buna karşı çıktı. Arada itişip kakışmalar oldu. Bu sırada Küfe tarafından bir süvarinin kızla yanlarına geldiğini gördü. ...Ubeydullah bin Ziyad'dan mektup getirdim. Ver bakayım. İyi haber değil ey Hüseyin. Küfe varisi İbn Ziyad'ın mektubu. Dinle. Bu emir nerede yerine geçerse... ...Hüseyin'i tevkif et. Fırat Nehri ile irtibatını kes. Sağlam bir yere sığınmasına engel ol. Ne dersin? Yakındaki bir köye çekileyim öyleyse. Buna izin veremem. Emri getiren adam uygulanışı kontrol edip valiye bildirmekle görevli. Kusura bakma. Bu emri tatbik etmeye mecburum. Adamlarını topla ve şu tarafa geç. Muharrem ayının ikisiydi. Hz. Hüseyin ve arkadaşları Fırat Irmağından bir tepe ile ayrılan düzle konaklamak zorunda bırakıldılar. Su yoktu. Ertesi gün... Hz. Saad İbni Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer... ...dört bin süvariyle Kufa'dan Kerbela'ya geldi. Durumun ciddi bir şekil almasını istemiyordu. Meselenin dosya halledilmesinden yanaydı. Maksadın nedir Hüseyin? Buralara niçin geldin? Kufeliler davet etti. Elçiler gönderdiler, mektuplar yazdılar. Eğer gelişimden hoşlanmadılarsa dönüp gitmeye hazırım. Bunu İbni Ziyad'a bildireyim. Bana yardım et ya Rabbi. Bu işten korkuyorum. İşte şimdi işim zor. Bu işten affımı da kabul etmedi ki. Ne yapabilirim? Bu görevi kabul etmesen beni mahvedecekler. Dönüşü olmayan bir yol. İşte mektubumun cevabı. Hüseyin bizim bençimize düştükten sonra kurtulmak mı istiyor? Sen ona teklif et. Yezide biat etsin. O zaman ben de icabını düşünürüm. Eğer biatten kaçınırsa su almasına engel ol. Şimdi ne yapacağım? Emri yerine getireceksin Ömer. Dünyaya kıymet vermeyen babanın oğlu dünyaya yenik düştü. Sen de kimsin? İbn Ziyad'ın adamıyım. Sizleri takip et. Senin yerine ben olsam 500 kişilik bir süvari birliğini Hüseyin ile Fırat arasına yerleştiririm. Hem de vakit geçirmeden. Yoksa ne olacağını biliyoruz. Hazret Hüseyin kardeşi Abbas'ı 30'u atlı 50 askerle su almaya gönderdi. Irmağın kıyısında Kûfe askeriyle kavga çıktı. Ama Abbas 20 deri kova su getirmeyi başardı. Akşam üzeri Ömer İbni Satt da Hüseyin tarafından bir elçi geldi. Yüz yüze görüşmek istiyordu. O gece buluştular. Geç farka kadar konuştular. Ömer ordunu burada bırak Gel birlikte Yezide gidelim. Yapamam. Evimi yerle bire ederler. Allah izin verirse ben yeniden yaptırırım. Bütün malımı, mülkümü elimden alırlar. Neyim varsa yok ederler. Biliyorsun, icazda biraz malım mülküm vardır. Sana veririm. Kaybını telafi ederim. Başka türlü bir çözüm bulmaya çalışalım, ne olur. Hazret Hüseyinle Ömer bundan sonra üç kez daha bir araya geldiler, konuştular. Dinle Ömer. Burada kan dökülmesi İslam için iyi olmaz. Buna ancak Allah'ın düşmanları sevinebilir. Üç teklifim var. Bunları i̇bn Ziya'da bildir. Hangisini kabul ederse razıyım. Dinliyorum. Ya beni bırakın geldiğim yere gideyim. Bu bir. Yahut kararı Yezid'e bırakalım. O ne derse yapalım. Bu iki. Üçüncüsü de bana izin verilsin. Sınırda herhangi bir yere gideyim. Burada Allah için hudut nöbeti tutayım. Hizmet edeyim. Hemen valiye yazayım. Allah şer ateşini söndürdü. Ayrılıkları giderdi ve birliği sağladı. Ümmetin durumunu düzeltti. Hüseyin, üç teklifinden birinin kabul edilmesi halinde savaşmayacağına söz verdi. Bunda sizin olduğu kadar ümmetinde hayrı var. Mektup İbni Ziyad'ın üzerinde olumlu etki yaptı. İstişare heyetini toplayıp teklifleri görüşmeye başladı. Tam bu sırada bir zamanlar Sırfin'de Hazreti Ali yanında savaşmış olan Şimr tepki gösterdi. Hüseyin senin elle düşmüşken onun teklifini nasıl kabul edersin? Vallahi o bu şekilde savaşıp giderse kuvveti artar ve senin iktidarına zaaf gelir. şey bakın ki Hazreti Ali yanında savaşan bir insan onun oğlunun öldürülmesi için... Elinden geleni ardına koymuyor. Yahudi İbn Seben'in kurduğu fitne teşkilatı ölümünden sonra da çalışmaya devam ediyordu demekti. Hüseyin ve adamları sana teslim olmalıdırlar. Sen emir sahibisin. İstersen affedebilirsin. Ancak bu önemli fırsatı kaçırma. Ayrıca öğrendiğime göre Hüseyin Ömer geceleri baş başa görüşüp konuşuyorlar i̇bn Ziyad etki altında kaldı. Yazdırdığı emirnameyi Şimre verdi ve Ömer'e gönderdi. Karar verildi Ömer. İşte valinin eldi. Hüseyin ve arkadaşları benim hükmüme razı olup teslim olurlarsa onları Salimen bana gönder. Eğer teslim olmazlarsa kendileriyle dize getirinceye kadar savaş sen de bu emri yerine getirmekten kaçınırsan ordunun kumandanlığını şimre terk et. Sadece o kadar değil. Emre karşı gelirsen boynunu vurup başını küfeye göndermem de emredildi. Allah cezanı versin. Ne çirkin bir haber getirdin. Benim maksadım arayı düzeltmekti. Kan dökmeden meseleyi çözmekti. Vallahi Hüseyin teslim olmaz. Çocuk babasının sırrı üzerinedir. Şimdi ne yapacağını öğrenmem gerekir. ...siz emri uygulayacağım. Önce emri Hüseyin'e bildirmeliyim. Akşam namazından sonra Ömer Bin Sar... ...ordusuna hareket emrini verdi. Karşılıklı sözler söylendi. Fakat Hazreti Hüseyin sakindi. Bugün onlara cevap vermeyin. Karşılık vermeyin. Allah'a dua edip... ...affına sığın. Allah kendisine ibadet edip... Kitabından ayetler okumayı ne kadar sevdiğimi bilir. Bir karanlık geceydi. Bu gelen askerler beni isterler. Hiçbirinin sizinle işi yoktur. Hepinize izin veriyorum. Ayrı ayrı şehirlere dağılabilirsiniz. Benim yüzümden ölmenize gönlüm razı olmaz. Ben burada kaldıkça kimse sizin peşinizden gelmez. Gidin. Kendinizi kurtarın. Siz görevinizi yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Büyüğümüzü düşmana teslim ettik de canımızı kurtardık mı diyeceğiz? Gidemeyiz. Seni bırakamayız. Biz de seninle birlikte çarpışacağız. Senin kaderini paylaşacağız. Sen dünyayı terk ettikten sonra Allah bizi yaşatma. Kimse Hazreti Hüseyin'i kendi kaderiyle baş başa bırakmaya razı olmamıştı. Emir Allah'ım, Muharrem ayının 10. günüydü. 5000 bin kişilik bir ordu karşısında Hazreti Hüseyin, 32 süvari ve 40 piyade fedai ile beraber, ordunun önünde karşı tarafa seslendi. Ey insanlar! Beni dinleyin! Aceleci olmayın! Sizi uyarmama izin verin. Durun da birkaç söz edeyim. Buraya niçin geldiğimi anlatayım. Eğer özrüm makulse ve kabul ederseniz hakkımda insaf eyleyin. Belki o zaman bana silah çekmekten vazgeçersiniz. Özrümü kabul etmezseniz işte karşınızdayım. Sonuç ne olursa olsun doğruların destekçisi olan Allah'a güvende huzur duyarım. Ey insanlar! Benim kim olduğumu düşünerek vicdanınıza kulak verin. Ben sizin peygamberinizin kızının ve yeğeninin oğlu değil mi? Şehitlerin efendisi Hamza babamın amcası değil mi? Cafer-i Tayyar benim amcam değil midir? Benim hakkında sadır olan hadisi şerifleri hatırlamıyor musunuz? Benden ne istiyorsunuz? Birinizin yakınını mı öldürdüm? Malınızı mı gasp ettim? Evet ne yaptım söyleyin. Suçum ne benim? Süleyman bin Suret, Müseyyed bin Necebe, Rifa bin Şeddad, Habib bin Muzahir, Şebest, Hacar, Azre, Ar, Umeyr, Kufelilerin reisleri. Buraya gel diye bana mektuplar gönderen siz değil misiniz? Siz İbn Ziyadır hükmüne razı halde teslim olsanız olmaz mı? Soruman için cevap vermiyorsunuz? Biz seni çağırmadık. Kim e, mektup yazmış? Kendim mektup yazmış. olan yazmadık. Ne yüzsüzce bir yalan. Ey insanlar. Eğer beni istemiyorsanız bırakın geldiğim yere döneyim. Korkma. Teslim ol. Kimse sana bir kötülük yapmayacak. Hepiniz aynı fırçayla boyanmışsınız. Ey adam. Haşimoğullarının Müslim bin Akil'den sonra... Bir can için daha fidye talep etmelerini mi istiyorsun? Hayır! Vallahi kendimi zillet ve meskenetle teslim etmem. Ey Allah'ın kulları! Fatıma'nın oğluna yardım, Sümeyne'nin torunu i̇bn Ziyad'a yardımdan evladır. Eğer Hüseyin'e yardımcı olmayacaksanız, canına kıymaktan sakınınız. Onun yolunu açın da, bari Şam'a gitsin Şüphe yok ki, amcazadesi Yezid, ...bu hareketten memnun kalır. Bu nasihate... ...Şimr haini bir ok atarak cevap verdi. Züheyr'in bir gözü... ...okla kör oldu. Allahu Ekber! Bu alçak ve cani herif... ...sizi aldatmasın. Vallahi Muhammed Aleyhisselam'ın... ...zürriyetinin kanını dökenler... ...onun şefaatine nail olamazlar. Oysa bazıları... Hazreti Peygamber'den intikam almak isteyen düşmanların zavallı aletleriydi. Onun karşısında eriyenler şimdi alçaklıkta yarışıyorlardı. Durum ciddiyet kazanınca Hür bin Yezid, Ömer bin Sad'ın yanına geldi. Allah seni islah etsin. Bu zâdile ile harp edecek misin? Evet, bir savaş olacak. Onun tekliflerinden birini kabul etsen olmaz mı? Vallahi bence iyi olur. Ama ne yapayım ki senin emirin kabul etmiyor. Hür bir anda titremeye başladı. Hazreti Hüseyin'e doğru yürüdü. Bunu gören adamları şaşırdılar. Sana ne oluyor Hür? Köfenin en yiğidi kimdir diye sorsalar seni gösterirdim. Bu halini ilk defa görüyoruz Allah'a yemin olsun ki... ...cennetle cehennem arasında bir seçim yapıyorum. Vücudum parça parça doğranacak olsa bile... ...ben cenneti seçiyorum. Ey Allah'ın sevgilisinin sevgili torunu Seni geri dönüp gitmekten alakoyan talihsiz insan işte benim Yol boyunca peşinden geldim Ve burada kamp yapmaya seni zorladım İnsanların sözlerini reddedip bu derece ileri gidecekleri aklım ucundan bile geçmemişti Vallahi böyle davranacaklarını bilmiş olsaydım Daha önce yaptığımı hiç yapmazdım İşlediğim suçtan utanıyorum Kendimi feda etmek istiyorum Belki böylece günahımın kefaretini ödeyebilirim Allah tövbeni kabul etsin ve seni bağışlasın. Şimdi gerçekten hür bir adamsın. İnşallah hem dünyada hem de ahirette hür olarak kalacaksın. Ey küfeliler! Hüseyin'in tekliflerinden birini kabul etmez misiniz ki Allah sizi de affetsin? Buna bir yol bulsam hemen ederim. Ey küfeliler! Siz Hüseyin'i davet ettiniz. Uğrunda can veririz diye vaatlerde bulundunuz. Şimdi de onun canını kas ederek etrafını kuşattınız. Onu Yahudi ve Hristiyanların rahatça içtiği fırat suyundan mahrum bıraktınız. Ev halkıyla beraber susuzluktan halsiz, mecersiz koydunuz. Peygamberimizin nesline bu davranışınız devamıdır. Eğer tövbe ve istiğfar ederek bu hareketinizden vazgeçmezseniz Allah sizde mahşer gününde susuz bırakır. Kevser havzından nasibiniz kalmaz. Ah o oh, hain otlar. Gürün kendi adamları arasından üzerine yağmaya başladı verdi. Bu ne garip olaydı. Az önce kumandanı bulunduğu birlik şimdi onu hedef seçmişti. Bu nasıl vefa, bu nasıl birlik, bu nasıl aynı iman potası içinde beraber olmaktı. Allah ve Resulullah yolunda ilk oku atan zatın oğlu da ayıp olmasın diye Hz Hüseyin tarafına ok atanlar arasındaydı. Daha öte ilk oku atanın kendisi olduğuna dair şahitler tuttu. Bu okların açtığı fitne yarası, daha öldürücüydü Hüseyin'in tellesini götürene vali çok büyük hediyeler verecekmiş Öyleyse bu hediyeleri ben alacağım Kim önce davranırsa o alır Hadi bakalım göster kendini Ey Hüseyin Seni cehennemle müzeleyim Kimsin sen? İpti havza derler bana. Küferiyim. Şimdi beni iyi dinle. Senin dediğin gibi değil. Allah niyetimi de, avelimi de çok iyi bilir. Belki ben çok merhametli olan Rabbimin huzuruna giderim. Fakat senin cehenneme gideceğinden korkuyorum. Korkarmış. <gülüyor> Korku kendini. Geliyorum. <gülüyor> ay, ay, ay. Indir, kaldı? At, at aldı başını gidiyor. Başını taşlara vura vura beyini parçalanacak. Hey! Tutun şunu. Ay, ay, elba. Artık burada durulmaz. Resul, durulmaz gerçek benim sonu iyi gelmez. Kimseye görünmeden buradan kaçmalıyım. Beni yok etmeye gelen bu insanlar hep çevremi budadılar. Bana bir türlü yaklaşamıyorlar. Günahtan korkuyorlar. Herkes beni vurma işini bir başkasına bırakıyor gibi. Su istemek için bebeği kaldırınca En küçük oğlu Ali'yi vurdular Ali'im Yavrum ben ne istediler Sizin asıl hedefiniz ben değil miyim Benim yüzümden niçin bu masumları öldürüyorsunuz Siz Allah'tan korkmaz mısınız Siz Allah'ı bilmez misiniz Resulullah'ı tanımaz mısınız Polisler gidiyorum Aman vermeyin! Fırsat vermeyin! Ailesinden uzaklaşmışken araya girin! Vurun onu! Beni öldürmek için çevremi kuşattınız. Bundan sonra Allah size kurtuluş vermez. Hatırınıza gelmeyecek biçimde benim intikamımı alır. Allahu Ekber! Açık bir şeyin bir yandan bunları söylüyor. Bir yandan aslanlar gibi kendini savunuyordu. Mübarek vücudunda 33 küçük, 34 de büyük olmak üzere... Tam 67 kılıç ve mızrak yarası açılmıştı. Ne durursunuz? Neden hala bu adamı öldürmezsiniz? Bir kısım eşkıya çevreden üşüştüler. Hazreti Hüseyin düştü. Onu mızrakla vurarak yere düşüren Necefli Sinan, yanında bulunan Havli'ye başını kestirdi. Havli bu iş için atılınca kendisini bir titreme tuttu. Yapamadı, gidemedi, eylemedi. Sinan atından inerek Hazreti Hüseyin'in mübarek başını bedeninden ayırıp havliye verdi. Hazreti Hüseyin o sırada 55 yaşındaydı. Allah için yaşamış, Allah için ölmüştü. Sabah olunca mübarek baş Krufe valisi i̇bn Ziyad'ın divanına getirildi. Diğer şehit başları da yanına dizildi. Vali elindeki değnekle Hazreti Hüseyin'in dudakları arasına dokunup duruyordu. Bunu gören Zeyd i̇bn Erkam dayanamadı. O değneği kaldır! Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i bu dudakları öperken gördüm. Kaldır oğlum! Ömer İbn-i Sad, Kerbela'da iki gün kaldıktan sonra Hazreti Hüseyin'in geride kalan çoluk çocuğunu alarak Kufe'ye getirdi. Vali, Hazreti Hüseyin'in ortanca oğlu Ali'yi de öldürmek istedi. Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep buna engel oldu ve halkı mescide topladılar. Dinleyin, dinleyin ve itaat edin. Allah'a olsun ki hak yerini buldu. Allah, müminlerin emiri Yezid'e ve askerlerine yardım etti. Ey mercane kadının oğlu. Peygamber oğullarını öldürüp de, Sıddıkların sözünü konuşuyorsun. Ne büyük bir yüzsüzlük ediyorsun. Susturun şükürleri. Yakalayın hemen asıl. Hemen şimdi burada, içinde. Hemen şimdi burada, vestidin içinde. Bana karşı çıkanların akıbeti ne olur herkes görsün. İbni Afif, Cemal ve Sıffin vakkalarında gözlerini kaybeden dertli bir Müslümandı. Bu tekisi yüzünden sorgusuz sualsiz asılı verdi. Ömer! Saad'ın oğlu Ömer! Yanıma gel. Hüseyin'in katline dair emirnameyi getir. Hükmü infaz edildi ya. Yazılı emirname nerede? Kayboldu. Hemen şimdi git ve onu bulmadan da buraya gelme. Hemen istiyorum. Üzül beyanı için korumaya alındı. Bana bunun niçin yaptığımı soranlara göstermek hakkım değil mi? Ben dedi. Hem sana barışçı teklifler getirmiştim, kabul etmedim. Bu teklifleri babama getirseydim, babalık hakkını öderdim. Ömer doğru söyledi. Keşke kıyamete kadar Ziyadoğulları... ...burnu halkalı birer köle olarak dolaşsaydı da... Eğer Hüseyin öldürülmeseydi. Bu sözü söyleyen i̇bn Ziyad'ın öz kardeşiydi. Yunus bin Habib'e göre Yezid, Hazreti Hüseyin ile arkadaşlarının şehit edilmelerine önce sevinmiş, sonra pişman olmuştur. Bu acı olayın Emevi saltanatının da Küfe şehrinin de yıkılıp kaybolmasına sebep olduğu söylenir. Bütün İslam dünyası bu olaydan çok etkilendi. İntikam teşkilatları kuruldu. Hazreti Hüseyin'in karına giren Kufeliler birer birer yakalanıp öldürüldü. Haber Mekke'ye ulaştığında Abdullah İbni Zübeyir bir hutbe irad etti. Allah'ın takdiri ve hükmü yerini bulur. Ancak Kufeliler gerçekten döneklik etmişlerdir. Yazıklar olsun. Vallahi onlar öyle bir zatı şehit ettiler ki, o geceleri uzun uzun namaz kılar, gündüzleri de oruç tutardı. Halifeliğe onlardan daha layık ve müstehaktı. Vallahi o, Kur'an'ı ne teganni ile değiştirenlerden, ne gözleri Allah sevgisi ve saygısıyla yaşarmayanlardan, ne orucu haram içkiyle açanlardan... ...ne de al köpekleri yarenlikleriyle... ...vakit geçirenlerdendi. Şehit ettiler onu. Abdullah İbni Abbas'la görüşlerini... ...Yezide yazdığı mektupta dile getiriyordu. Unutmadığım ve unutamadığım şeylerden birisi de... ...Hüseyin'i Resulullah'ın hareme olan Medine'den Allah'ın hareme olan Mekke'ye gitmeye mecbur etmem ve hileyle adamlar gönderip onu yok etmek için kandırman, Mekke'den yola çıkarıp Şûfe yolunu tutturmandır. O evvel ve ahir Mekkelilere karşı Mekkelilerin en şereflisiydi. Eğer o Mekke ve Medine'de oturmak istese ve buralarda çatışmayı helal saysaydı Mekke ve Medinelilerin kendisine en çok itaat edeceği, boyun eğeceği biricik kişiyi. Fakat o, Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını helallaştırmak istemedi. En ağırı, senin haramde çarpışma çıkarmak için hileyle adamlar göndermendir. Şüphesiz olarak bilirim ki sen bu hususta haramı helallaştırmak ister, onları bile bile değiştirirsin. Kadınlar gibi yemin edersin. Salgı çalarsın. Uğra giden senin kötülüğünü görür ve seni görmek istemez. Sonra sen ki Hüseyin'e karşı adamlar çıkarmasını Mercan'inin oğluna yazdın. ve Resulullah'ın ehli beytin'i şehit edinceye kadar üzerlerine üşüşmelerine emrettim. Ve kafirleri öldürür gibi onları vurup şehit ettim. Şimdi hangi yüzle benden sevgi, dostluk ve yardım isteyebiliyorsun. Allah vazlumlara yardımcı ve zalimlerden intikam alıcı olarak yeter. Vallahi Allah katında kazanmış olduğun günah seni helak ve mahvedecektir. Allah'a itaat edenlere selam olsun. Gerçekten Yezid sarhoş olarak avlandığı sırada eşekten düşerek helak olmuştu. Hazreti Hüseyin doğduğu zaman ismi Efendimiz'e Cebrail tarafından bildirilmişti. Peygamberimiz Hazreti Hüseyin'in ismini koyarken kulağına ezan okudu. Hasan ve Hüseyin Cennetlik gençlerin iki seyyididir. Hasan ve Hüseyin'i seven, beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuş olur derdi. Müthiş bir facia. Onların hepsi Allah tarafından yakalanmıştır. Muhakeme edilmek üzere kabirlerinde tutukludurlar. Muhakkak ki Allah hesap görenlerin en hayırlısıdır. Peki şöyle diyemez miyiz? Nasıl ya? Bir kere onu davet edip sonra da öldürenler kesin olarak sorumludurlar. Zavallı küfe eşrafı. Bazıları olaydan sonra tövbe edip intikam teşkilatları kurmuşlar. Sonuçta bu davranışta fitneyi körüklemekten... ...İslam dünyasında bitmeyen kavgalar çıkarmaktan başka işe yaramamış. Bu olayları İslam'ın düşmanları da tahrik etmiş olamaz mı? Şüphesiz ki öyle. ...en başta gelen tahrikçilerde Yahudi dönmeleri. Ömer İbni Saad... ...kendine yazık etmiş. Mevki ve makam ihtirası ne korkunç bu belaymış. Üstelik Hazreti Hüseyin'in akrabasıymış da. Kendisine yapılan nasihatler de fayda vermemiş biliyor musun? İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanırmış. Sonra İbni Ziyad... ...sıralamada en öne geçebilir. Yezid ile irtibat kurmasına kesinlikle izin vermemiş... Hazreti Hüseyin'in tekliflerini Yezid'e iletmeyi düşündüğü... ...sırada Şim denen alçağın etkisinden kurtulamamış. Böyle önemli bir meselede görevli bulunan zatın... ...biraz dirayetli olması gerekmez mi? İş neticesiyle belli olur. Şimdi ne söylesek boş. Ve Yezid İbn Abbas'ın mektubunda da belirttiği gibi... ...işi tertip eden. Sorumlular hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Muhammed bin Hanefi'ye bu konuda şöyle der. O, bir belhabe, büyük çetin bir öldürme vakasıydı. Hüseyin'in adın yazısıydı. Allah, onu bununla şereflendirmek, derecelerle yükseltmek, başkalarını da alçaltmak için kendisine onu nasip etmiştir. Allah'ın emri yerine gelir. Allah'ın emri ve hal yerine bulan bir kaderdir. Elbette. Her şey Allah'ın ilmi ezilisi içinde olup biter. Ama her olayın bir hikmeti ...bir dersi de olmalı... Kısadan hisse çıkarılmalı. Elbette dersler çok. Hak ve adalete bağlılık... ...hiç kuşkusuz ateşten bir gömlektir. Metanet ve sabır... ...her şeyi hakkın uğrunda feda edebilmek... ...kolay değildir. İşte ayet... Andolsun sizi biraz korku, açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden yana eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız. Ve biz ancak ona dönücüleriz derler. Hazreti Hüseyin bütün acıları tattı. Cihad ve hak yolunda sabırlı, kararlı ve metin olmanın en güzel örneğini verdi. Düşman tarafından kuşatıldı. Çoluk çocuk ve yakınları bir yanda açlık, diğer yandan susuzlukla perişan ağlıyorlardı. Kana bulanmış vücutlarını kendi elleriyle yerden kaldırıyorlardı. Müslümandı, tam teslim olmuştu. İsyan iyan yoktu. Doğru yoldan bir an bile şaşmadı. Bütün bu felaketler başından geçerken o Allah'a şükrediyordu. Zulüm ve zalimle uzlaşma yoluna gitmedi. Ya teslim olsaydı sonuç değişir miydi acaba? İnsanın aklına geliyor işte. Takdiri ilahi böyle tecelli etti. Fakat Hz. Hüseyin hayatın ne olursa olsun yaşamak anlamına gelmediğini gösterdi bize. Yaşamakla hayat farklı şeylerdi. Ne olursa olsun yaşamakla insan gibi Allah emrinin muhatabı olarak. Allah'tan başkasına kulluk etmeden yaşamak arasında bir fark yok. Hayatın şehitlik rutbesiyle taşlanması az nimetlidir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olmaktan daha güzel ne olabilir?